BEL MILLETE İBRAHİM HANİFAH VE MÂ KANA MİN EL MUŞRIKİN Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah emma ba'd Şimdi geçen e, zikretmiş olduğumuz meselelerden bir tanesi şudur. Müslümanların meselelere bakışı ile kafirlerin meselelere bakışı hiçbir zaman aynı olamaz. Müslümanların meselelere bakışı Allah subhanahu wa ta'ala bu konuda genel itibariyle dünyada tutulmuş olan ve insanlar tarafından itibar görmüş olan kapitalist zihniyeti reddediyor. Daha yeni okumuş olduğumuz ayetlerde de bunu gördük. Rabbimiz diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şüphesiz ki kafirler لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ Onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Hiçbir getirisi olmayacak. Neyleri? Emvaluhum, malları, ve evlatları. Yani ne evlatları ne de malları kafirlere hiçbir fayda sağlayamayacak. Bu ifade neden önemli? Bu ifade şundan dolayı önemli. Bakın hepimiz bunu görmüşüzdür. Kendi hayatımıza baksak zaten tecrübesini kesin yaşamışızdır. İnsanlar bizim yaşadığımız toplumda da böyle genelde de dünya üzerinde böyle. Kimin ne kadar parası varsa, kimin ne kadar gücü varsa, kimin ne kadar otoritesi varsa genelde bu insanların şükrü artmıyor. Diğer insanlara karşı müstekbir oluyorlar. Diğer insanları bununla ezmeye çalışıyorlar. Bundan dolayıdır ki kapitalist toplumlarda insanın ne kadar gücü varsa onun hatalarına o kadar göz yumulur. Bakın burayı anlayalım. Sonra bir yere bağlayacağız. Anlayacağız ki her zaman böyle olmuştur. Yani mesela görüyorsunuz kendinizde şahit olduğunuz olaylara. Bir zenginin, bir siyasinin, bir liderin çocuğu bir şey yaptığında üzeri öltürüyor. Şimdi örnek vereceğim de dersten sonra hatırlatın size örnek vereyim. Sıkıntı olacak benim için. Adam tehlikeli yani anlatabiliyor muyum? Çocuğu birini öldürüyor ya. Kadını öldürüyor, zulmen öldürüyor. Hiçbir şey olmamış gibi işin içinden çıkıyor. Aynısını sen gariban insan yapsan bir daha gün yüzü göremezsin. Bu her zaman böyledir. Bakın Maide suresinin 44. ayetinin sebebi nüzullerini bir hatırlayın. Ehli kitap hakkında Yahudiler hakkında inmişti değil mi? Bakın orada zikredilen olaylardan bir tanesi şu. Yahudiler kendi fakirleri bir şey yaptıklarında onlara cezayı verip olduğu gibi yapıyorlardı. Ama kendilerinin eşraflarından, zenginlerinden biri o günahı yaptığında ne yapıyorlardı? tevil ederek üstünü örtüyorlardı. İşte eşeğe ters bindirip yüzünü boyuyorlardı. Hatırlıyorsunuz meseleyi değil mi? Bundan dolayı Allah subhanahu ve teala dedi وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ fa هُمُ kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisidir. Bu zihniyet tarihte her zaman olmuştur. Bakın bu yeni bir mesele değil. Nereden görüyoruz? Bakın bir örnek size daha vereyim. Fir'aun. Fir'aun Kur'an'da şunu söyleyen bir kişi Ana Rab'ukumul A'la. Haşa. Dediki ben sizin en yüce Rabbinizim. Düşünsenize kendisinin elde etmiş olduğu mallar, güç, otorite adamı ilahlık iddia edecek pozisyonuna getirmiş. Aslında bugün de aynısıdır. Bakın bütün ülkelere bakalım doğu batı fark etmez. Kim başta ise bir şekilde yapmış olduğu her şey meşru kabul ediliyor. Öyle değil mi? Ama Rabbimiz Burada iki şey üzerinden Müslümanlara diyor ki, bakın bu kafirlerin gücü, otoritesi, egemenliği sakın sizi şaşırtmasın. Çünkü ne onların malları ne de evlatları diyor, لَا تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْءًا Allah katında bir faydası bile olmayacak. Bir fayda bile vermeyecek. Geçen bir tartışma gördüm sosyal medyada. Tamam, Şimdiki iktidar olan partinin bir tanesinde oğlu kalkıyor trafikte başkasına zulmediyor. Kamera kayıtlarında belli. Adam da diyor sen kimsin sen bana zulmediyorsun? Cevap ne biliyor? Bak kendisi siyasi değil ha. Sadece bir siyasinin oğlu. Ne diyor biliyor musun? Ben devletim sen bana bir şey yapamazsın. Aynı böyle. Ama Rabbimiz ne diyor? Vallahi bu kafirlerin ne malları, ne çocukları, ne otoriteleri, ondan sonra diktatörlükleri, despotlukları Allah katında bir fayda bile sağlamayacak. Ondan sonra bakın Rabbimiz ne diyor: Müslümanların kalplerinde var ya, vallahi şöyle serin suyla sanki böyle serpiyor gibi Müslümanların gönlüne. Ve ula ikahum waqudun nahr ve onlar ateşin yakıtı olacaklar. Bakın insanların kendisini tağut hissetmesi için, otorite hissetmesi için, işte güçlü hissettiği sebepler. işte benim malım var, benim çocuğum var ki bu Karun'un zihniyetidir. Diyor ben bunu elde ettim. Rabbimiz diyor ki dünyada övünmüş oldukları o şeyler var ya ahirette onların ateşinin yakıtı olacak. O zamanki pişmanlığı hissedebiliyor musunuz? İşte o zaman zaten adam diyecek. Bu kendisi için o kadar zulmettiği çocuğu için diyecek. Ya Rabb'i al bu çocuğu. Bunu da yah. Yeter ki ben kurtulayım. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Wa ulaika hum waqudun nar subhanallah. Onlar ateşin yakıtı olacak. Ondan sonra Rabbimiz bir örnek veriyor. Daha yeni söylemiş olduğumuz Firavun örneği. Ke da bi ali fir'auna ve'l-lezina min qabluhim. Ayna fir'aun ve onun ehlinin önceden olmuş olduğu gibi çünkü bakın daha yeni örneğini verdik o kadar despotlaşmış ki o kadar tağutlaşmış ki Rab'lik iddia ediyor ama Rab'likten kasıt nedir orayı da iyi anlayalım şimdi o zamanki Firavun ikinci Ramses olduğu söyleniyor Allahu şimdiki Firavunlardan daha mert neden çünkü bunu açık bir şekilde söylüyordu Ena dediğinde şunu kastediyordu ben Mısır'ın üzerindeyim hatta ayetleri var diyor bu nehirler benimken ben Mısır'ın üzerinde taht sahibiyken Benden başka sizin için ben ilah bilmiyorum diyor bir yerde. Rablik iddia etmesi şundan dolayı. İyi dinleyin bakın. Kim tağut? Bunu Kur'an'dan anlayın. Şöyle demedi ben sizi yarattım. Firavun bunu söylüyor mu hiçbir yerde? Böyle bir iddiası var mı? Ben sizin yaratıcınızım. Böyle bir iddiası yok değil mi? Şunu kastediyor. Hayatınızda nasıl yaşayacağınıza ben karar veririm. Çocuklarınızla nasıl konuşacağınıza ben karar veririm. Doğruyu yanlışı ben belirlerim. Kim ne yaptığında hapishaneye girecek... Ne yaptığında hapishaneden çıkacak ben karar veririm. Yani doğru ve yanlışın ölçüsü kısacası benim diyor. Rabblik iddiası bundan dolayıdır. Bak Firavun bunu açık bir şekilde söylüyordu değil mi? Bugünkü tağutlar tam münafık. Yani kendi dinlerine göre bile münafık. Neden? Çünkü aslında kendi anayasalarına tabi olmuş oldukları anayasaya açın bir bakın. Aslında ilahlık iddiasında bulunuyorlar. Egemenliğin, Toplumdan almış oldukları hakla beraber, onlardan almış oldukları reyle beraber kendinde olduğunu iddia ediyorlar. E bu Firavun'un yüzünün aynısı değil mi aslında? Acip değil mi? Sübhanallah. Ama ve Allah subhanahu ve teala şöyle söylüyor. Kedzebu bi ayatina. Firavun, ehli ve ondan öncekiler ayetlerimizi yalanladılar. Ayetlerimizi yalanladılar. Burayı iyi anlamak lazım. Şimdi Firavun Size şunu söyleyeyim, hiçbir zaman Allah'ın varlığından şüphe etmedi. Enteresan bir cümle değil mi? Firavun Allah'ın varlığından şüphe etmedi. Delil Musa aleyhisselam ona risaletiyle geldiğinde demiyor Allah'ı bana ispat et. Allah'ın varlığını bana ispat et. Ne diyor? Diyor senin risaletinin delili nedir? Allah'ın varlığında bir şüphe yok. Anlatabiliyor muyum? Ama ve lakin buradaki ayetlerimizi yalanladılardan kasıt nedir? Tabi olmadılar. Tatbik etmediler. Anlaşıldı mı? Aynı bugün de olduğu gibi. Peki böyle yaptıklarında, Allah'ın ayetlerini kabul etmediklerinde, yakaladıklarında sen onlarla ne yaptın ya Rabbi? bi Allah günahlarıyla onları yakaladı. Günahlarıyla onları tuttu. Bakın, ilk rekattallahu alem okuduk. İnne batashe Rabbika le şadid. Rabbinin yakalaması şüphesiz ki çok şiddetlidir. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Yani bunların bugün bu kadar refah içinde olması, zenginlik içinde olması, bolluk içinde olması. Ondan sonra şu an dolar niye habire yükseliyor? Çünkü kendi ceplerini dolduruyorlar başka ülkelerde. Anlatabiliyor muyum? Bizi kandırmasın. Hepsi onlar için ateş yakıtı olacak subhanallah. Biz sabretmemiz lazım. Rabbimize tevekkül etmemiz lazım ve Rabbimizin istemiş olduğu şekilde yaşamamız lazım. Velev ki dünyada birazcık aç kalsak bu bizim dinimize bir zarar getirir mi? Ama tam tersini düşünelim. Çok güçlüyüz, çok malımız var ama Allah'ın razı olmadığı kullarız. Allah muhafaza. Allah muhafaza buyursun. Yani aslında bu kıssayı buradaki bölümü şunun için okuyoruz abiler. Ölçü, kimin hak üzere olmasının ölçüsü, kimin ne kadar güçlü olduğu değildir. Bunu duyarsınız, davet yaptığınızda, bolca davet yaptığınızda duyarsınız. Şöyle cümleleri belki de duymuşsunuzdur. Madem siz o kadar doğruysanız, siz niye bu kadar güçsüzsünüz? Madem siz hak üzereyseniz, siz niye bu kadar zayıfsınız? Madem siz Allah'ın sevmiş olduğu kullarısınız, siz dünyaya niye hüküm sürmüyorsunuz. Niye hükümdar değilsiniz? Ne zaman güçlü olmak hakkın ölçüsü olmuştur? Ne zamandan beni zengin olmak, otoriter olmak hakkın ölçüsü olmuştur? Subhanallah. Yani algımızı gerçekten düzeltmemiz lazım. Algımızı düzeltmemiz lazım. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki vallahu şadidul ikab. Allah cezası çok şiddetli olandır. Allah subhanahu wa taala bizleri bağışlasın. Bakın kardeşim Allah subhanahu wa taala bunlara öyle bir şekilde azap edecek ki, Kur'an'ın başka bir yerinde bunu görüyoruz, cehennem meleğinden ne rıcada bulunacaklar? Rabbine söyle, sadece bir gün azabı bizden hafifletsin. Sadece bir gün azabı bizden alsın. Yani düşündüm bunlar ebediyete kadar cehennemde kalacaklarını bilmelerine rağmen, öyle bir azap ki bir gün olsa bile hafiflenmesini istiyorlar. Subhanallah. Ondan sonra bakın muhteşem bir ayet gelecek. Rabbimiz diyor ki: "Kul" de ki bu emirin ilk muhatabı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonraki muhatabı dünyada yaşayan her Müslüman. De ki: "Lillezine kafarû." Kâfirlere de ki: "Satoghlabûna ve tuhşarûna ila cehennem." Onlar mağlup olacaklar ve cehenneme atılacaklar. Subhanallah. Müslümanların kalbine böyle su serpiyor öyle değil mi? Bir de bakın bu ayette bir incelik var. Bak Rabbimiz diyor ki de onlara. Allah Subhanahu ve Taala'nın emretmiş olduğu bir şeyde şüphe olur mu? Ha zaten bundan önceki sayfaya bak açın. Bak hemen bundan önceki sayfa? Okuduyduk geçen. İnna Allah la yuhliful miiad. Allah sözünden dönmez. Allah Subhanahu wa ta'ala sözünden dönmes. Ve diyor ki: Söyle o kâfirlere yenilecekler ve cehenneme atılacaklar. Vallahi bunda şüphe yoktur. Böyle diyor ki bakın, se taglabun. Sofe taglabun demiyor. Neden? Se taglabun zaman olarak daha yakındır. Yani o çok uzakta değil. Hani başka bir yerde Rabbimiz kitapta diyor ya, onlar onu uzak görür. Ama biz ve narahu Gariben biz yakın görürüz diyor Rabbimiz. Allah subhanahu ve teala'nın katında on bin sene ney ki? Elli bin sene ney ki? Bir gün. <gülüyor> Setuglebun. Mağlup olacaklar yakın zamanda. Bu hangi kafirleri kapsıyor? Hepsini kapsıyor. Allah ve Resulünün otoritesine tabi olmayan. İsterse bunu sosyalistik adı altında yapsın. İsterse demokrasi adı altında yapsın, isterse layıklık adı altında yapsın veyahut hangi beşeri sistemin ismiyle yapıyorsa yapsın veyahut beşeri sistemde kafir olmasına bile gerek yok. Dağın başında kalıp da Allah subhanahu ve teala şirk koşuyorsa o yaşlı teyze hepsine söyle. Mağlup olacaklar ve cehenneme atılacaklar. Allah subhanahu ve teala ayaklarımızı kaydırmasın. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki o cehennem hakkında o biks mihad orası ne kadar kötü varılacak bir yerdir. mihad başka bir de ne, ne anlama geliyor biliyor musunuz? döşek. döşek manasına geliyor. şimdi subhanallah anı yani nasıl varılacak kötü bir döşektir, bir yerdir. burada Allah azze ve celle niye döşek söyledi? bizi düşündürüyor. normalde bak normalde insan yattığında rahata ermez mi? normalde rahata erer, değil mi? bu adamlar da orada yatmalarında bir rahat yok. Bakın öyle bir ateş ki Allah subhanahu ve teala Humeze suresinde söylüyor. Onların kalplerinin içine kadar değecek. Onların kalplerinin içine kadar değecek. Onun için tekrar toparlayıp inşallah şunu söyleyelim. Bugün Müslümanların zayıf olması, otorite bakımından çok fazla bir şey yapamaması, kendi aralarındaki sıkıntıları halledememesi, bu gibi bizi zahiren zayıf gösteren şeyler illa bizim aleyhimize olacak diye bir şey yok. Çünkü neden? Bakın biz birbirimizi yesek bile, bak Müslümanların arasında kastediyorum, biz birbirimizi yesek bile, birbirimize zulmetsek bile, çok zayıf olsak bile, hiçbir şey yapamasak bile, tamam? Hiçbir şey yapamıyoruz yani, doğru düzgün bir iş yapamasak bile, Allah Subhanahu ve Taala'nın burada tehdit etmiş olduğu cehennemin muhatabı değiliz, eğer imanımızı muhafaza edersek. Bak Müslüman olmanın aslında güzel tarafı bu taraf. Öyle değil mi? Ama öbür tarafta şimdi bak bir de öbür tarafa değerlendirelim. İstedikleri kadar güç olsun. İstedikleri kadar otorite olsun. İstedikleri kadar panzerleri olsun, uçakları olsun, jetleri olsun, işte S-400'leri olsun, bilmem ne zıkkımları olsun. Allah subhanahu ve teala iman noktasında bir zafiyet varsa dünyadaki bu kadar güç bu kadar mal, bu kadar çocuk, bu kadar zenginlik onları cehennemden çıkaracak mı? Hayır asla. İşte Müslüman'ın bakması gereken şey bu. O zaman Müslüman dünyada ne için çabalayacak? Ev için mi? Arsa için mi? Yat için mi? Otorite olmak için mi? Hayır. Allah'ın rızası için. Bakın Allah subhanahu ve teala bize zaten vaat etmiş. Biz onu onun istediği gibi tevhid edersek, imanımızı muhafaza edersek, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsak, Diyor ki sizden öncekilerin yeryüzünde halife kıldığım gibi sizi de yeryüzünde halife kılacağım. Bunu sözünü kim vermiş? Âlemlerin <Sessizlik> Rabbi olan Allah. Onun için bütün meselenin aslında özeti şudur. "Vela tehinu ve la tahzanu ve entumul a'luna in kuntum mu'minin." Sakın üzülmeyin. Sakın gevşemeyin. Siz galip geleceksiniz eğer müminseniz. Bakın Rabbimiz âlemlerin Rabbi olan Allah galip gelmeyi imana bağlamıştır. Eğer biz daimen hayatımızda maddiyatı değildi. De, kimin ne kadar kazandığını değildi. De, kimin ne kadar yaptığını değildi. De, tevhidi ön planda tutarsak Rabbimizin bize sözü var. Siz galip geleceksiniz. Ve öncekileri halife kıldığım gibi sizi yeryüzünde halife kılacağım. Ondan sonra diyor korkudan sonra emniyet vereceğim. Sübhanallah. Allahu ekber. Allah Subhanahu ve Teala canlarımızı müstefan olarak alsın. Rabbim kâfirlerin tuzaklarına kananlardan bizi eylemesin. Onların mallarını, otoritesini, güçlerini, evlatlarını bize şirin göstermesin. Kerih göstersin ki ona razı olmuş olduğu şekilde ona iman edelim. Allahumma amin. Rabbim razı olmuş olduğu bir şekilde yaşayıp razı olmuş olduğu bir şekilde canımızı alsın. Allahumma amin ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.